mürşid Kamiller, Peygamber varisidirler. Sohbet halkamıza katılan şu insanlara bir bakın kardeşler. Birbirleriyle ne güzel kaynaşmışlar. İçlerinde hiçbir kötü düşünce yok. Dünyevi maksat yok. Gönülleri muhabbetle dolu, birbirleriyle kaynaşmış vaziyette sohbete katılıyorlar. Sevgileri Allah için, düşünceleri Allah için. Dinimizde, En kıymetli olan da işte bu Rabbül Alemin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sahabilerini övüyor Ve müminlerin gönüllerini Birbirine ısındıran odur Yoksa yeryüzünde ne varsa Sen hepsini harca harcasaydın Yine de onların kalplerini Böylesine ısındıramazdın Lakin Allah onların arasını kaynaştırdı Muhakkak ki o Azizdir Hakimdir buyuruyor İşte Allah Teala bu evliyanın vasıtasıyla sohbet halkasına giren kardeşlerimizin kalplerini bir yerde toplamış. Rabbimiz her zaman böyle müminlerin kalplerini yeryüzünde evliyaların vasıtasıyla birleştirmiştir. Çünkü bu evliyalar, mürşid-i kamiller, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki varisleridir. Varis deyince her ilim sahibi kendini varis görüyor. Gafsımız Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i hazretlerinin sohbetini dinledim şöyle anlattı. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında şöyle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki ilmi vardır. Biri şeriat ilmi, biri de ledün ilmi. Alim bu iki ilimden de hissesini almışsa o zaman peygamberimizin varisidir. Bir ilminden almış, diğerinden almamışsa o alacaklıdır, varis değildir. Bakın şimdi ne meydana çıkmış oldu. Demek ki Biraz kitap okuyup da dini bilgisi olan kimsenin ben de âlimim, ben de Peygamber Efendimizin varisiyim deme hakkı yok. Ama bunu bilmeyenler, anlamayanlar söylüyorlar maalesef. Kendilerini o zaman kaftağında görüyorlar. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem varisiyiz, onun vazifesini yapıyoruz demeye başlıyorlar. Halbuki onun vazifesini yapan kim? Sadat-ı Efendilerimiz gibi büyük zatlar, mürşidi kamiller… Peki bizim camilerimizin hocaları bu vazifeleri yapıyorlar mı? Yaptıklarını iddia etseler bile siz buna inanır mısınız? O halde varis kim? Onun vazifesini kim yapıyorsa varisi odur. Kim yapmıyorsa o da alacaklıdır.